Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ve ba'd. Kardeşlerim yeni bir ses kaydı ile yeni bir konuya temas etmeye çalışacağız biiznillah. Malumunuz bu geceden itibaren ki bugün 23 Nisan 2020. Bu geceden itibaren yeni bir ay Müslümanlar için çok değer verdikleri önemli bir vakit başlamakta. Bu ayın ismi Ramazan ayı. Ramazan ayı, kardeşlerim, kitap, sünnet ve icma ile Allah'ın faziletli kıldığı en değerli vakitlerden ve müminlerin de değerlendirmesi gereken en faziletli amelleri kapı açan, en değerli amellere fırsat veren, imkan veren bir ay. Allah Azze ve Celle bu ayı faziletli kılmış, değerli kılmış. Bundan dolayı mübarek Ramazan ayı denir. Bu ay girdiği zaman bunun münasebetiyle Müslümanların sorumlulukları artar. Bu sorumluluklarla beraber tabii ki teşvik edilen işler yapmasıyla elde edeceği faziletler karşılıklarda artar şüphesiz. allah Teala bu ay hakkında Kerim kitabında buyurmakta ki Bakara suresi 185. ayette Şehrü Ramadân el-lezi unzile fîhe'l-Gur'ân hudel linnâs ve beynâtimle'l-hudâ vel-fûrgân. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, hidayet, doğrunun ve doğruyu erden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Buyurmak Allahu Teala. Bu aya değerini veren, üstünlüğü katan onda Kur'an Kerim'in indiriliyor olmasıdır. Nitekim buna bir başka suare Allahu Teala şöyle işaret etmekte: Kadir suresinde, Inna anzalnahu fi lailatil Qadir. Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesindeyim dedik. Malumunuz Kadir gecesi de Ramazan ayının içinde bir gecedir. Kardeşlerim bu aya diğer aylardan farklı olarak pek çok özellik ve üstünlükler verilmiştir. Bu ayın günlerini, gecesini ve gündüzünü iki kısma ayırmakta fayda var. Gündüzünde yapılacak, yapılabilecek işler ve gecesinde yapılabilecek işler. Elbette ki her iki vakitte de yapılacak işler vardır ama sadece gündüze mahsus ve sadece geceye mahsus yapılabilecek işler de var elbette. Bu ayın en aşikar belirgin iki özelliği birisi gündüzünde oruç tutulması, ikincisi de gecesinde teravih namazının kılınmasıdır. Bu iki amelin her birisi başlı başına değerli, güzel amellerdir. Kardeşlerim bu ayın faziletini Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Tirmizi, i̇bn Hibban, Hakim, Beyhaki ve Alvani, Sahihül Camisi'nde Ebu Hureyre radiyallahu teala Anh'tan giren bir hadise şöyle beyan etmekte. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapı kapatılmaz. Bir münadi, bir seslenici şöyle seslenir. Ey hayır isteyen, hayra yönel. Ey şer isteyen ondan vazgeç. Allah'ın ateşten azat ettiği kimseler vardır ve bu her gece böyledir buyurmakta. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hadisin içine bakacak olursak, Ramazan'ın ilk gecesiyle beraber, ta çıkıncaya kadar Ramazan ayı, şeytanları, azgın cinler zincire vurulmakta. Yani onların hakimiyetleri kısıtlanmakta. Bununla beraber cehennemin kapılar kapatılı ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz. Yani Ümmet-i Muhammed için çok büyük bir müjde bu ayda Allah'ın istediği gibi bir hal üzere rızasını kazandıracak işleri yapar halde ölmek kişinin cehennemden kurtulmasına bir izinler vesile olur. Cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapısı kapatılmaz ile ifade edilen ise cenneti arzulayan insanlar için çok çarpıcı bir tespittir. Bir seslenen, her ne kadar bir seslenen işitmesek de hayra yönelmeye ve şerden vazgeçmeye teşvik eder, tavsiye eder ve bu ayın her gecesine mahsus özel bir hali var. Allah-u Teala oruçlu kullarından dilediği kadarını bu gecelerde ateşten azat eder. Yani cehennemlik iş yapmıştır, cehennem hak etmiştir ama Allah-u Teala bu geceye verdiği değer sebebiyle o kimseleri cehennemden azat eder ve bu her gece böyledir. Dolayısıyla bütün bir aya yayılmış, çok faziletli bir üstünlük bu. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: ''Men sâme ramadâne îmâne ve ihtisâben gufra min zembih'' Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları affedilir buyuruyor. Bu hadis Duhar'da ve Müslüm'de gelmekte. Yani bu ayda... İman ederek, inanarak yani ve sevabını sadece Allah'tan umarak, başka bir maksat gözetmek için Ramazan orucu tutan kimsenin geçmiş günahlarını Allah Azze ve Celle bağışlayacağını Resulünün diliyle bize beyan etmekte. Bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruca işaretecek tarzda buyurur ki, Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve cahillikte yapmasın. Birisi ona söver ve onunla kavga etmek isterse ben oruçluyum desin. Bu şekilde onunla nizaya kavgaya girmesin buyurmakta. Bukhari ve Müslim hadisinde buyurduğu üzere. Bir başka değerli hadiste ise şöyle buyurmakta: İmam Bukhari ve Nisai'nin İbn-i rivayet ettiği bir hadisse, Ebu Hureyre radıyallahu gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun yaptığı her amel kendisi içindir. Ama oruç böyle değildir. Çünkü o benim içindir. Onun ecrini ancak ve ancak ben veririm. Dibimizaysa dostum hadise devam ediyor. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğu gün çirkin sözlü işlerde bulunmasın, düşmanlıkta yapmasın. Bir kimse ona söver veya onunla dövüşürse ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı elinde olan zata yemin ederim ki oruçlu ağzın kokusu Allah katında Mis kokusundan daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki sevinci vardır. İlki iftar ettiği zamanki sevinci, diğeri de Rabbi ile karşılaştığı zamanki sevinmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Ramazan'ın girmesini müjdeler ve onlara şöyle derdi. Size Ramazan ayı yani bereket ayı geldi. Allah bu ayda rahmetini indirir. Hataları, günahları affeder. Duaları kabul eder ve meleklere karşı sizinle övünür. Öyleyse Allah'a karşı kendinizi iyi gösterin. Çünkü mutsuz bedwahd kimse bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılan kişidir. Bir başka hadis şerifinde ise Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi ve cehaleti bırakmazsa Allah'ın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hiçbir ihtiyacı yoktur. Ona kıymet vermez, değer vermez. Bu hadisin içerisindeki yalan sözden kasıt haram kılınmış her türlü sözdür diyor alemlerimiz. Yalanla amel etmek ise haram kılınmış şeyler yapmak yalanla amel etmektir demektedirler. Evet kardeşlerim bu ayın ne kadar değerli olduğu zaten malumunuzdur. Ancak bazen dünyevi sıkıntılar, bazen hastalıklar, bazen başka uğraşılar sebebiyle insan ne ile karşılaştığının hangi günle, Birlikte olduğunun farkında olamıyor. Bu sebeple bu geceden itibaren başlayacak olan bu değerli, faziletli ayı değerlendirmek adına hatırlatmada bulunmak istedim. Ramazan ayının faziletine dair birçok hadis-i şerif var. Bu ayın içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece, Kadir gecesi var. Melekler oruçlara iftar vaktine kadar mağfiret dilemekte. allah Teala her gün cennetini süsleyip, salih kullarımın üzerlerindeki sıkıntı ve ziyet veren şeyleri atarak sana gelemelerine fazla bir zaman kalmadı demekte. Öyleyse bu aya girerken yapmamız gereken işler, hatırlamamız gereken sorumluluklarımız var. Kardeşlerim, her türlü iyilikte yarışma ve takvaya bürünme, karşılıklı olarak birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme, iyilik ve takvada yardımlaşma, Allah'ın haram kıldığı diğer günahlardan her yerde sakınmamız gerektiği gibi özellikle bu mübarek ayda sakınmakta fayda var. Bu aya bu şekilde hazırlanmak gerekir. Çünkü bu ay çok büyük bir aydır. Salih amellerin karşılığı ziyadesiyle katlanarak verilen bir aydır. Evet kardeşlerim bu ayı değerlendirirken iki ayrı kısma ayırıp değerlendirmekte fayda var. Bunun birisi Ramazan gündüzleridir. Diğeri de Ramazan gecelerdir. Ramazan gündüzlerinde hasreten özellikle yapılabilecek iş malumunuz olduğu üzere İslam'ın 5 şartından birisi olmak üzere oruçtur, savunudur. Sadece geceliğin yapacak işlerin içerisinde özellikle teravih diye adlandırdığımız gece namazı vardır. Kardeşlerim, oruç hicretin ikinci senesinde farz kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla vefat ettiği zaman 9 Ramazan oruç tutmuştur. Ramazan orucu nazil olup şeriat yapıldığında ve alellezine yuthigunehu fidyetun ta'amu miskiyin yani oruca güç getirenler üzerine bir fakir yiyeceği kadar fidye vardır. Bu şeklindeki Bakara suresindeki 184. ayet ile oruç tutmak isteyen kimseler oruç tutarlardı. Kimileri de oruç tutmaz, orucu bırakır ve her gün bir fakiri doyururlardı. Bunun üzerine Allahu Teala En tesûmu lekum Sizin oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Hükmünü ve devamında da Femen şehide men kumuşşehra fel yesumuh. Sizden her kim o aya şahit olur, o aya ulaşırsa, oruç tutsun. Ayetler indirilince, oruç tutmaya güç yetirenlerin bu fidye verme ruhsatı nesh edilip kaldırıldı da, fidye vermeyi eda ve kazaya gücü yetmeyenlere tahsis etti. Rabbimiz Tebârik ve Teâlâ. Dolayısıyla oruç tutmaya güç yetirebilecek insanlar bu ayda oruç tutarlar. Oruç tutmaya güç yetiremeyecek kimseler ki onlar beyan edilmişlerdir şeriatta. Onlar da bir fakiri doyurarak fidye verirler. Ve bu şekilde bu ayı değerlendirmiş olurlar. Nasıl Allahu Teala gücü yeten insanlara oruç tutmalarını farz kılmış, şeriat yapmış ve bu şekilde kendisine kulluk yapılmasını emretmiş ise, oruç tutamayacak kimselere de fidye vermeyi şeriat yaparak onların bu ayı değerlendirebileceğini allah Teala şeriat yapmıştır. Dolayısıyla bunlardan hangisi daha faziletlidir diye düşünmek ve üzerinde konuşmak doğru olmaz. Oruç tutabilecek kimselerin yapması gereken oruç tutmaktır. Oruç tutamayacak mazeretli olan kimselerin yapması gereken ise eğer kazaya imkanı varsa kaza etmesidir. Kazaya imkanı yoksa şeriyatta geldiği üzere fidye vermesidir ve bu şekilde Rabbine kulluk etmesidir. Evet kardeşlerim, bu günlerde ve gecelerde öncelikle istikamet üzere olmaya gayret edelim. Bütün hayırlı amellerde yarışmaya gayret edelim. Bu hayırlı ameller Mesela düşünerek anlayarak Kur'an-ı Kerim'i çokça okumak, bolca tesbih ve tehlil ve zikir yapmak, Allah'a bol bol dua etmek, ondan cennetini istemek, cehennemden Allah'a sığınmak, ondan rahmetini istemek, gazabından Allah'a sığınmak, günahlarımızdan tevbe etmek, çokça sadaka vermek, fakir ve yoksullara iyilik yapmak, zekat verebilecek insanların, Hak sahiplerine bu zekatı bu ay içerisinde vermesi, diğer aylarda vermesinden daha evladır elbette. Allah davet etmek, cahillerin bilgilendirilmesi için yumuşaklıkla, hikmetle ve güzel bir üslupla davette bulunmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, tevbeye sarılmak ve hak üzere, doğru hal üzere sebatkar olmaya çalışmak üzerimize düşen sorunlardandır. Bu ay içerisinde yapılabilecek faziletli amellerden birincisi, gündüzünde oruç tutmaktır. Dedik. Teferruatını inşallah bundan sonraki ses kayıtlarında gireceğiz. İkincisi bol bol namaz kılmaktır. Ama özellikle farz namazın dışında olmak üzere teravih namazı kılmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men gama ramadane imanen ve ihtisaben, ghufrallahu ma taqaddama min zenbi. Buhari Müslim'in sünnünde buyurmaktadır. Yani her kim Ramazan'ı inanıp ecrini Allah'tan umarak namazla geçirirse geçmiş günahlara bağışlanır. Bu hadisi şerh eden alimlerimiz Ramazan'ı namazla geçirmek, onun gecelerinde teravih namazı kılmaktır diye izah etmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiiline ve ashabının uygulamalarına baktığınız zaman da bu ortaya çıkmaktadır. Ha bu ayda yapabileceğimiz diğer fazilette iş infaktır, tasadduk etmektir. İnsanlara yemek yedirmektir. İftar yemeği vermektir. Daha çok Kur'an-ı Kerim okumaktır. Çünkü bu aya fazilet katan şeylerin başında bunda Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi zikredilmektedir. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayıdır demek yerinde olan bir sözdür. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden virüs musibetinden bahsediyorum. Bu sıkıntıdan dolayı yapamadığımız bir husus var ama bundan sonrası için yapabileceğimizi düşündüğümüz, bundan sonraki aylarda yapabileceğimiz şeylerden birisi. Sabah namazını cemaatte, mescitte kalıp, güneş doğuncaya kadar mescitte kalarak Allahu Teala'yı zikretmek bir tam hac ve bir umre sevabı kazandıran bir iştir. Bu yapılabilir. Ha keza gene bu sene yapamayacağımız ama inşallah seneye yapabileceğimiz Ramazan ayında Kadir gecesi aramak maksat durmak üzere son günde kafa girmek yapabileceğimiz işlerden birisidir. Bu ayda umre yapmak yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan bir hacca denk bir sebep olduğu için olabilecek bir salih amaldir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Dolayısıyla bu geceyi araştırmak için çaba sarf etmek, özellikle ayın son 10 gün içerisindeki tek gecelerde bu geceyi araştırıp bu gecelerde kılınacak teravih namazlarını olabildiğince uzatarak duayla, zikirle, tevbeyle, Kur'an ile namazla o kadir gecesini değerlendirmeye çalışmak yapabileceğimiz işlerdendir. Tüm bu yapacağımız işler ise değerli olacak. Geçerli kılacak şey, malumunuzdur ki bu ibadetleri ihlasla yapmaktır. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek başka hiçbir beklenti ve hedef içinde olmadan bu işi yapmaktır. Çünkü ibadetlerin kabul şartlarından birisi ihlastır. Yani Allah için yapmaktır, başka bir niyet hedef kütmemektir. Aksi takdirde hadiste geldiği gibi, nice oruçlu vardır ki sadece aşk almakla kalır, nice... Gece namazı kılanlar vardır. Sadece ayakta kalıp uykusuz kalmakla, yorgun olmakla kalmaktadır. Hiçbir karşılığı yoktur. Onlardan olmamak için amellerimizi ihlasla yapıp Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğundan başka bir hedef gözetmemek tüm ibadetlerimiz olduğu gibi bu ay içerisinde yapacağımız ibadetlerde de asıl olandır. Bunun dışında özellikle sakınılması gereken şeylerden birisi ise vakti boşa geçirmek ve Allah'a itaat dışında şeylerle vakit nimetini ziyan etmektir ki bu gaflettir kardeşlerim. Bundan şiddetle yüz çevirmek gerekir. Çünkü amellerin ile karşılığını verildiği Bereketli ay bir daha gelecek mi gelmeyecek mi, ona ulaşacak mıyız, ulaşsak bile sıhhatte olabilecek miyiz veya bu bilinçli olabilecek miyiz bunu bilmiyoruz. Bundan dolayı elimizden geldiğince bu ayı büyük bir özlem ile karşılayalım, büyük bir iştah ile karşılayalım ve bu ayı dolu dolu geçirecek şekilde plan program yaparak ve bu yaptığımız plana sağlık kalarak değerlendirmeye çalışalım. Allah Azze ve Celle muvaffak olsun. قوله قabili